220. konu, Hz. Peygamber'in, gördükleri işkence üzerine, Ammar bin Yasir ile ailesine müjde vermesi, Ammar ve ailesine işkence edilirken, Hz. Peygamber yanlarından geçti ve onlara, ey Yasir ailesi, müjdeler olsun, gideceğiniz yer cennettir, buyurdu.